Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi alamin. Alameen Ufdalussalati ve temmütteslim Ala Nebina Muhammed ve ala alihi Ve sahbihi ecma'in Rabbi li sadri ve li amri Vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahümme alimna ma yenfağuna Ve anfağna bima alamtana Ve zidna ilman bi rahmetike ya arhaman rahimin Amin Muhterem kardeşlerim Huzayfa İbnül Yemen, radiyallahu anhu Diyor ki Kanan nasu yasaluna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Anil khayri ve kuntü es'alu an el şerr makhafet diyor. Sahabe-i kiram diyor. Resulullah sallallahu aleyhi hep hayırlı olan şeyleri sorarlardı diyor. Yani mesela ya Resulallah hangi ameli işlersem ben cennete gireceğim? Ya da hangi amel daha Allah yanında daha faziletlidir? Ve buna benzer diyor şeyler sorarlardı diyor. Ben ise diyor ben yani benim başıma da gelebilir diye diyor ben şerli olan şeyleri sorardım. ''Ya Rasulullah, Müslümanları bekleyen olaylar nelerdir?'' ''Müslümanların başına ne gibi şeyler olabilir?'' ''Ne gibi kötülükler, imtihanlar, belalar düşebilir?'' ''Ben de diyor bunları sorardım.'' diyor. ''Niye mekhafete ey yudrikeni?'' Yani ''Benim başıma gelmesin.'' ''Başıma geldiği zaman da nasıl davranmayı bileyim?'' diye. Buna binaen de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ileriki zamanlarda vuku bulacak olan fitnelerden bahsediyordu. Gerek sahabe-i kirama <gülüyor> ve özelde de Huzeyfe'ye bahsediyordu. Hatta Resulullah'ın sır tutan adamı olduğu için münafıkların isimlerini de vermişti. Bir takım münafıkların isimlerini vermişti. Ve kimseye de açıklamıyordu. Sırdı. Çünkü o verdiği sırdı. Hatta biliyorsunuz Ömer'in kıssasını o kadar hassas ki cennetle müjdelenmesine rağmen Huzeyfe'ye gitmiş Allah için demiş söyle benim de adım var mıdır bu münafıklar arasında. İşte anh. Yani böyle şeyleri soruyordu ki niye? Çünkü Müslümanların başlarına gelecek olan kötülükler de olacak. Kötülüklerde nasıl insan davranması gerekiyor bunu bilmediği zaman sapıtabilir, yanlışa düşebilir. Hatta Ömer Radıyallahu Anh'da bir sözü var. Diyor ki: "La tun kadanna ural İslam urveten urve iza neşa fi'l İslam men nem ya'rif el cahiliye." Ayet İslam'da diyor cahiliye tanımayan insanlar türerse diyor İslam'ın halkaları teker teker kopmaya başlar diyor. Cahiliyeyi tanımayan insanlar türerse, Müslümanlar arasında İslam halkaları kopar. Bu ne demek? Şimdi dikkat ettiyseniz kardeşler, cahiliyeden gelen ve hatta küfürden gelen bir insan, İslam'a sarıldığı zaman çok sağlam bir şekilde sarılıyor. Tabii eğer sapıtacaksa, Allah nasip etmezse, ileride sapıtabiliyor. Fakat genel anlamda mesela, komünizmden gelen, hristiyanlıktan gelen, böyle aşırı küfürden gelen Müslüman olan insanlar var. Dinlerine baktığınız zaman çok sağlam bir şekilde dinlerine sahip çıkıyorlar. Hatta bidat fırkalarından gelen adamlar var. Adam eskiden sufi mesela Allah'a şirk koşurdu. Sonra Allahu Teala tevhidi nasip etti. Ve hatta hariciydi, ve hatta mürciidi, ve hatta eee akılcıydı. Mesela sünneti reddeden tiplerden diye mutezilidi. Daha sonra Allahu Teala ehli sünnet menhecini nasip etti. Ehli sünnet menhecine çok sıkı sıkı ne yapar? Sarılır. İslam'ın kıymetini çok iyi anlar. Niye? Çünkü dalalet geçirmiş. ve adam cahine'den gelmişse, kendisini cahilede doğramış, uyuşturucu içmiş, zina yapmış, içki içmiş, adam öldürmüş, her türlü kötülüğü yapmış. Ama en son ne yapıyor? Bu hayattan iyice bakıyor, usanıyor, Allah-u Teala bir çıkış kapısı veriyor. İslam'a girince, vette tövbe edince, İslam'a sıkı sıkıya ne yapıyor? Bağlanıyor. Niye? Çünkü artık İslam'ın kıymetini anlıyor. Ama İslam'ın kıymetini anlamayan, bilmeyen bir insan ve hatta İslam'da türemiş bakıyorsunuz belki çocuk yani çok güzel bir Müslüman ailede yetişiyor. Babası güzel bir abid der. Hatta belki alimdir, Annesi çok salihe bir kadındır. Kardeşleri güzel kardeşlerdir. Fakat çocuk bakıyorsunuz asi çıkıyor. Ve kötülük peşinde koşturuyor. Yani cahiliyi çok ideal görüyor. Halbuki o kadar uyarılmış. O kadar anlatılmış önünde. Sabah akşam anlatılmış. Ama ona rağmen yine Avrupa hayatı ona çok cazip geliyor, kızlarla çıkmak, işte belki bazı haramları işlemek ona çok cazip geliyor. Niye? Çünkü tatmamış, bilmiyor. Cahilin ne kadar pis, kötü bir şey olduğunu bilmediği için ne yapıyor? İslam'ın kıymetini anlayamıyor ve sapıtabiliyor. Evet, yani bu insanı saptıracak bazı hasletler var, bazı fırkalar var. Kişide eğer ki ilim yoksa, takvada yoksa Allah'la olan bağlantısı sağlam değilse gerekirse o fırkalardan birine de girebilir, sapıtabilir ve insanın kalbi biliyorsunuz Allahu Teala'nın iki parmağı arasındadır. Allah'ın Allah'ın bütün insanların kalpleri Allahu Teala'nın iki parmağı arasındadır. Yukellibuhum kefe yeşediyor Aleyhisselam istediği gibi çevirir diyor. Zaten kalbe kalp kalbedenmesinin sebebi de budur. Kalp kalebeden geliyor. Kalebe döndürdüğü, çevrildi, takla attı anlamına geliyor. Dolayısıyla kalpler de hani örnek verin belki adam ehli sünnettendir. Bir müddet sonra mürci' olmuş. Veya mürci'dir, ehli sünnet olmuş. Veya ehli sünnettedir, bakıyorsunuz harici olmuş. Veya haricidir, ehli sünnet olmuş. Adam sofidir, ehli sünnete geliyor ve ette ehl sünnetteyken mutezili oluyor kalper değişebilir ve ette dinini terk ediyor Allah korusun mürted oluyor mürted olan insanları gördünüz duyduğunuz biliyorsunuz Allah bizi korusun kalper Allah'ın elindedir ve şeytan sürekli müslümanları özellikle müslümanlarla çok uğraşıyor kafirlerle artık uğraşmayı bırakmış nasıl olsa zaten saptırdığı kişi artık askeri olmuş şeytanlaşmış artık hatta şeytanın aklına gelmeyecek şeyleri bile İnsan onu yapmaya başlıyor, insanları saptırmak için. Onlarla fazla uğraşacak bir şey kalmamış artık. Onun bütün hedefi nedir Müslümanlar? Ve özelde de en böyle ileri gelen Müslümanlar, yani özellikle de cihad gibi bir ameli de kendisinde toplamışlarsa Müslümanlar onları saptırma noktasında çok fazla çalışır. Çok fazla askerlerini gönderir, gerek şeytani askerlerini, gerek insi insan askerlerini her taraftan ne yapar? Musallat eder. Dolayısıyla bizim savaşımız kardeşler, sadece insan olan kafirlerle değil, nizam ve avanesi, Rusya, Amerika, işte PKK mürtetler kafirler değil, bir de şeytani olan cinler, bir de bunlar da Bir birçok mücahide böyle musallat oluyorlar. Hatta bazı kardeşlerimiz biliyorsunuz hastalanıyorlar, sıkıntılar çekiyorlar, cihadı bırakanlar, eşini bırakan yani neler neler oluyor. Dolayısıyla biz büyük bir savaş içindeyiz. Şeytan bizim peşimizi bırakmaz. Ve i̇bn rahim al dediği gibi şeytan ya ifrat veya da tefrit tarafına çeker çünkü ikisi de dalalet. Hangisine de diyor, çekerse diyor zaten ondan sonra da umursamaz yani. Niye? Çünkü hedefine ulaşmış. Yani mesela saptırmak istediği çok noktalar var. Noktalardan bir tanesi ya insanı mürcee yapar, ircaya çeker ya da hariciliğe çeker. Çünkü iki ucu da nedir? Kötüdür yani bu iki şey. İkisi de saptırıcıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah'ın dümdüz sıratı vardır. O sıratın başında da Rabul Alemin var Celle Celaluhu. Bu yolu bize çizmiş, hedefi belirlemiş bir tek yol var. Allah'ın rızasını götüren, cennete götüren. Bir de talih yollar var, başka yollar var. Ve her bir yolun başında da bir şeytan oturmuş diyor. Onun başında bir şeytan var. Bu yolun başında ya cinli bir şeytan vardır ya da insi bir şeytan vardır. İnsanlardan yani o başında var ve milleti ne yapıyor? dalalete çağırıyor ve kim de icabet ederse de acımadan da ona tekmeyi vuruyor çünkü o yolun sonu da cehennemdir cehenneme de fırlatıyor onun umurunda değil o sadece kendi menfaatine bakar dolayısıyla şeytan ne yapar? iki tarafa da çekmeye çalışır benim bugün kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım mesele, haricilik fitnesi kardeşler haricilik fitnesi bu biliyorsunuz bu fitne Resulullah döneminde sadece biraz alametlerini gösterdi ama özellikle Osman radıyallahu anhu döneminde yavaş yavaş güçlenmeye başladı. Hazreti Ali döneminde de hakem olayından sonra iyice ortaya çıktı ve ondan sonra yani günümüze kadar geldi. Tarih boyunca tabii haricilerin kuvvetleri oldu, devletleri oldu, yani adamları oldu, davetçileri oldu, elemanları oldu, faaliyetleri oldu. Günümüzde de tabi güçlendiler, yükseldiler sonra çöküşe geçtiler ve kıyamete kadar da devam edecek. Çünkü Aleyhisselam bahsediyor yani diyor ki onlardan kıyamet kopana kadar diyor bir boynuz çıktıkça diyor o boynuz kırılacak diyor. Ta kıyamet kopana kadar. Demek ki boynuzları ne yapacak her seferinde uzayacak ve fikir olarak kalacak yani eleman olarak belki bazı elemanları ölecek dağılacaklar, tefrikaya düşecekler, yok olacaklar fakat başka elemanlar, başka başka başka çünkü şeytan boş durmaz. Mürceye de böyle, mürceye de böyle devam edecek. Biliyorsunuz İslam ümmeti hadiste de sabittir, 73 fırkaya bölünecek ve de bölündü. Bunların bir tanesi cennettedir, diğer geri kalanlar da cehennemdedir. İslam ümmeti de fırkalara bölündüler. Bu fırkalardan bir tanesi de harici fırkasıdır ve kıyamete kadar hat sürecek hatta hadislerden bir tanesi de diyor ve yahrecu fihi diyor. Deccal onların arasında çıkacak diyor. Onların arasında. Demek ki düşünün deccal gelene kadar kıyamet kopana kadar bu fırka yani fikir olarak kalacak. Ama elemanları değişecek ve özellikle de bu son asırda kardeşler biliyorsunuz yani hariciler yani bu işit normalde aslen daha önce yani bu menheç üzere bu akide üzere değildi, daha sonra yani için, içine yani devlet kurulduktan sonra ondan önceki bir müddette sonra devlet, devleti ilan ettikten sonra sonra hilafeti ilan ettikten sonra içlerine tekfirde çok aşırı olan insanlar girdiler, bir hayli girdiler. Ajanlar da girdi, tekfirciler de girdi, çürük insanlar da girdi ve ne yaptılar? Bu yapıyı bozdular içeriden bozdular ve Allah yolunda cihad eden düşünün Zerkavi döneminde yani hatalarıyla beraber ama güzel bir olan cemaat, hatta o zaman El Kaide'ye de bağlı çok güzel cihadı yani olan bir cemaat daha sonra ne oldu? Maalesef Müslümanları artık kılıç çeken Müslümanları öldüren, katleden bir fırkaya dönüştüler. Halen daha bu fırka biliyorsunuz yani sadece burada değil dünyanın birçok yerinde cihad bölgelerinde Müslüman kanı döktüler. Çok değerli mücahitler bunların eliyle ne oldu? Şehit oldular ve halen de daha devam ediyor. Afganistan'da da devam ediyorlar. Libya'da takriben bittiler. Libya'da da Müslüman kanı döktüler. Ee, Yemen'de de Müslüman kanı döktüler. Irak'ta da çok Müslüman kanı döktüler. Burada da çok Müslüman kanı döktüler. Halen de daha döküyorlar. Ve gittikçe de biliyorsunuz bayağı bir şeye doğru, yıkılışa doğru gidiyorlar. Hatta bunu kendileri yani kendileri bile itiraf ediyorlar. Yani onlardan tevbe edenler bazı ilim adamları kadılar diyorlar ki yani bizim yaptığımız bu kötü amellerden dolayı bizim devletimiz bizim işte kuvvetimiz yok oldu artık eskiden askerlerimiz küfrün önünde böyle çok yani güzel bir şekilde savaşırken şu anda ise mantıklar böyle teker teker düşmeye başladı ve sabredemiyoruz bu bizim yani bunu itiraf ediyorlar içlerinde vicdan sahibi onunlar Allah'tan korkanlar. Bunu itiraf ediyorlar yapmış oldukları yanlışları, zulümleri, tekfirdeki aşırı gittikleri şeyler. Tabii ben bunu özellikle kardeşler bunu bahsetmemin sebebi bizim meselemiz sadece işit üzerinde yaptığı kötülükler meselesi değil yani. Bunu zaten dünya bütün dünya gördü. Müslümanlar tanı yani tanıdılar, gördüler. Fakat bir fikir olarak yani Müslüman dediğim gibi şeytan sürekli iki taifeye de kaydırmaya çalışıyor. Ya mürce yapacak o yönüyle onun dinini yok edecek ve eksiltecek ya da harici yapacak o yönüyle dinini ya yok edecek ya da eksiltecek yani şeytanın uğraşısıdır bu. Dolayısıyla biz mesela şimdi elhamdülillah inşallah biz ehli sünnet vel cemaat akidesi üzereyiz. Fakat bizim garantimiz yok. Biz bu akide üzere devam edecek miyiz? Ölene kadar ehli sünnet üzere kalacak mıyız yoksa başka bir fırkaya tabi olacak mıyız? Ya da Allah korusun İslam dinini bırakıp hatta başka bir din edecek miyiz Allah korusun? Bilmiyoruz. Yani, aleyhisselatü vesselam dile düşünün peygamber olmasına rağmen sürekli ne yapıyordu? Allahümme ya mukallibel kulub tebbit kulubena ala dinik diyordu. Ey kalperi evrib çeviren Allahım kalbimi senin dinin üzere sabit kıl diye Aleyhisselatü vesselam sürekli dua ediyordu. Dolayısıyla Huzeyfe İbnül Yaman gibi biz de tanıyacağız ki fırkaları özelliklerini ta ki Ehl-i sünnet ve cemaat fırkasının ne kadar doğru bir fırka olduğunu, Allah'tan bizlere ikram ettiği bu akiden ne kadar değerli bir akide olduğunu hem tanıyacağız hem de yanlış fırkaları ve özelliklerini de tanıdıkça eğer bizde böyle hasletler varsa ve yarın öbür gün bu hasletlere ayağımız kayacak olursa ta ne yapalım frenleyelim kendimizi, ne yapalım tutalım. Yani mesele sadece hariciler meselesi değil, başka inşallah zamanlarda mürciheleri de İnşallah işleyeceğim. Başka fırkaları da inşallah nasip olursa işleyeceğim. Ta ki şerri tanıyalım ki yani İslam'ın <gülüyor> kıymetini bilelim, sahih akidenin kıymetini bilelim ve bu şeylere düşmeyelim. Kardeşlerim, kısacası tarihi olarak değineyim bu yani haricilerin çıkışına ondan sonra bazı özelliklerine geçeceğim. Tarihi olarak kardeşler aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kendini göstermiştir haricilik. Biliyorsunuz, ذül huvay sirati adında birisi var. Bir gün Ali Radunanhu Yemen'den işte zekat falan gönderiyor. Bazı altın parçacıkları gönderiyor Aleyhisselam'a. Aleyhisselam da bu altınları dağıtırken hani biliyorsunuz Aleyhisselam'ın siyaseti vardı. Ganimet olsun, zekat olsun vesaire bazı şeylerden muallafetul kulube verdi. Muallafetul kulub yeni İslam'a girmiş olan ve hatta İslam'a girmeye ihtimali olan kimselere maddi yönden destekçi olurdu, verirdi. Hani Hunin Savaşı'nda çok ganimetler geldi, bazı yani kimselere, kabilere işlerine yüz deve verdi. Bir daha verdi. Ondan sonra bir tanesine bir vadi dolusu içindeki hayvanlarla verdi. Hatta o zaman Ensar'dan bazıları konuştular. Diler ki bizim konuşlarımızdan kanlar daha halen damlarken hani bunlara verdi de bize vermedi. Biz eski adam cihada girdik Aleyhisselatü Vesselam onlara bir konuşma yapmıştı. Ey Ensar! Ben sizin imanınıza güvendim de, bazılarının hani kalbe kalplerini İslam'a ısındırmak için onlara dünyalık şeyler verdim. Sizin imanınıza da güvendim yani. Siz istemez misiniz? insanlar davarlarla, develerle, işte ineklerle dönsünler. Sizler de Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle dönmeyi istemez misiniz? Yani nasip olarak beni mi istersiniz, develeri mi istersiniz? Orada hepsi ağlamaya başladılar. Ya Resulullah tabi ki biz kısmet olarak seni istiyor çünkü korkuyorlardı, Mekke fethedildikten sonra belki aleyhisselatü vesselam Medine'ye dönmez, hepsi hüngür hüngür ağladılar, sakalları ıslandı. Çünkü aleyhisselatü nasip olarak alacaklardı Medine'ye, götüreceklerdi. Aleyhisselatü vesselam'ın böyle özellikleri vardı, İşte bu Ali'nin gönderdiği altınları da tuttu bazı kimselere dağıtırken, sıra geldi ve dedi ki, ''Eydil'' dedi, ''Ya Resulallah'' dedi, ''Vallahi ma uride biha vechullah'' dedi. Adil ol ya Resulullah dedi. Adaletli davran dedi. Vallahi bu taksimatın Allah'ın rızası gözetilmedi dedi. Aleyhisselatü tabi yüzü değişti. Çünkü bu çok ağır bir sözdür. Çok büyük bir iftiradır. Bir de bu iftirayı hani normal güvenilir bir müslümana da yapılmıyor. Kime yapılıyor bu ittiham? Beşeriyetin en hayırlı olanı, Peygamberlerin en hayırlı olanı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılıyor. Bu çok büyük bir hakaretti aslında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü kıpkırmızı oldu ve sana yazıklar olsun dedi. Eğer ben adil olmayacaksam kim adil olacak dedi. Yani beşeriyetten eğer ki ben adil olmazsam kim adil olacak. Ne oluyor size ki diyor gökyüzündekilerin güvendiği kimseye yeryüzündekiler güvenmiyor diyor. Yani Allah bana güveniyor Celle Celaluhu. güven. melekler bana güveniyorlar. Siz insanlara ne oluyor ki bana güvenmiyorsunuz diyor. Tabii bu Zulhuveysra gül sakallı birisi saçıken ellerini ayaklarını böyle şey yapmış. Sıva şey yapmış. dürmüş böyle. Eee paçasını, ellerindeki şeyleri Zulhuveysra adında birisi. Cahil birisiydi. Hatta o çekip giderken Halid bin Velid ya Resulullah dedi izin ver bu münafığın kafasını uğrayım dedi. Ya Halid dedi sen bilmez misin? <gülüyor> Bunun neslinden diyor yakhrucu min sulbihi unasun dedi tahhiruna salatakum ma salatihim ve siyamakum ma siyamihim ve ma qiraatihim yakhrujun min ad-din kama yakhruju as-sahm min birisi diyor namazını bunların namazı yanında orucunu bunların orucu yanında Kur'an kıraatini bunların kıraati yanında çok hafif sayar diyor. Yani böyle ibadetlere düşkün olacak bunun neslinden öyle insanlar çıkacak ama okun yaydan çıktığı gibi ve hatta avı böyle delip geçtiği gibi çok hızlı bir şekilde. Kuvvetli bir şekilde delip geçtiği zaman üzerinde kan olmaz. O kadar hızlı bir şekilde dinden çıkacaklar. diye bahsetti. Hatta başka rivayetlerde de eğer bunlara ulaşacak olursam la aktulennhum katla adin ve katla ad ve semut yani bunlara ulaşacak olursam semut ve at, kavmi, nasıl hani bunların kökü kazıldıysa bunlara ben de bu şekilde davranacağım dedi. Ve başka rivayetlerde fe inne fi qatlihim ejran li men onları öldürende de diyor ecir var. Başka rivayetlerde de ni'me men qatalahum wa li ni'me öldürdükleri kimselere ne mutlu, onları öldüren kimselere ne mutlu. Niye? Çünkü çok şerli insanlar olacaklar diye bahsetti ve gerçekten de Osman radıyul döneminde bu tip insanlar türediler. Tuttular Osman radıyallahu anh'u tekfir ettiler, işte zulme nisbet ettiler, ona karşı kıyama geçtiler ve onu muhasara altında tuttular düşünün cennetle müjdelenmiş en hayırlıydı, ümmetin üçüncü en hayırlı olan kimsesiydi ve onu ne yaptılar şehit ettiler Daha sonra Ali radıyallahu döneminde tabi ihtilaflar vuku buldu, hadiste de geçiyor Yahrucun عَلَى حِينِ فِرْقَةٍ مِنَ الْنَّاسِ ihtilafa düştükleri zaman bunlar ortaya çıkanlar. Ali radıyallahu döneminde de biliyorsunuz fitneler oldu. Müslümanlarla da savaştılar. Sonra hakem olayı oldu. Müslümanların kanı artık dursun diye Ali radıyallahu da istedi yani. Evet dedi hani hakem olsun, savaş dursun. Çünkü iki taraftan yani Muaviye radıyallahu tarafından çok Müslüman öldürüldü. Ali radıyallahu tarafından çok Müslüman öldürüldü. Hatta rivayetlere göre Hasan dedi ki ey baba dedi ben sana demedim mi ayrılmayalım oraktan bu taraflara gelmeyelim. Demedim mi yani bu kadar kanlar döküldü, vallahi bilmiş olsaydım ben buralara gelmezdim ve Ali reddine ağlamaya başladı. Gerek Cemal olayında gerek Sıffin olayında biliyorsunuz çok Müslüman öldürüdü. orada Hakem olayına razı oldu. İki taraf da Hakem olayına razı oldular sonra Hakem olayları oldu, kargaşa oldu Hasan biliyorsunuz ihtilafi meseleler ve orada hariciler ne yaptılar? onun safındaydılar zaten Osman'ın katilleri de bir kısmı onun safındaydılar. Ne zaman baktılar ki savaş durdu artık yani hakem olayı ondan sonra incelenecek meseleler sıra bize gelecek, biz artık yakalanacağız, öldürüleceğiz diye ne yaptılar? Oradan hemen fırladılar ve dediler ki biz kabul etmiyoruz bu ha hakem olayını. Hakim olan Allah'tır. İnnel hükmü illa lillah 5:44. ayeti söylediler ve dediler ki bu hakem olayına iştirak eden bu iki grup da bu iki grubun ee, i̇nsanlara da dediler kafir oldular. Bunlar insanlara hakem tayin ettiler Allah'ın dininde. Hakim olan Allah'tır Celle Celaluhu. Hüküm Allah'ındır. Bu hakimler de Allah'ın hükmüyle hükmetmediler. Dolayısıyla kafir oldular. Bunları hakem seçen de razı olan da hepsi kafir oldu diye ne yaptılar? Tekfir ettiler ve ayrıldılar. Ali radıyallahu ayrıldılar ve sayıları da binlerdi, binlerceydi. Tabi ilk etapta Müslüman kanı falan dökmediler, Ali bunlara çok nasihat ettiği kendisi bizzat nasihat ettiği sahabeden gönderdi, yapmayın, etmeyin, ihtilafı çıkarmayın ve onlara yani diyordu bakın eğer ki siz şey yapmazsanız, sorun çıkarmazsanız ah işte mescidler Allah'ın evleri gelip gidebilirsiniz, namaz kılabilirsiniz, savaşlara katılabilirsiniz, savaşlardan ganimet geldiği zaman sizlere de dağıtılacak, verilecek. Müslümanlara zarar verin, vermediğiniz müddetçe biz size dokunmayacağız diye bu şekilde siyaset güdüyordu ama daha sonra biliyorsunuz yavaş yavaş ifsad etmeye başladılar. Müslüman kanı döktüler hatta kendilerini Nehravan bölgesine çektiler. Orada artık kendilerine bir devlet ilan ettiler. Ondan sonra emir seçtiler ve yani teşekkül yaptılar Müslümanlardan ayrı olarak ve fesad yaymaya başladılar. Müslümanı öldürüyorlardı, malını alıyorlardı, tekfir ediyorlardı, zarar veriyorlardı. Hatta düşünün yani yani o kadar edepsiz olunca işte Ali için radıyallahu anh لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer ki sen şirk koşarsan senin amellerin hepsi yok olacak ve sen husrana uğrayanlardan olacaksın. Diye böyle yüksek sesle bağırıyorlardı ona. Ondan sonra Ali radıyallahu ta diyordu yani siz sabredin. Yani sizin hakkınızda neler olacağını göreceksiniz yani. Fas bir inna vadallahi hak. Sen sabret. Allah'ın vadi haktır. Yani Aleyhisselam'ın sizlere sizin hakkınızda bahsettiği hadisler hepsi teker teker cereyan edecek ve siz yok olacaksınız. Çünkü yok olmaya mahkum batıl bir fırka. Ne zaman Müslüman kanı dökmeye başladılar, eziyet ettiler. En son Usame radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve çok sevdiği sahabenin oğlu Khababu Şehit ettiler. Hatta onu aldılar, yakalayıp götürdüler, karısıyla beraber. Ve karısı da hamileydi. Daha sonra ona Dediler ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştın, ondan bize hadis oku dediler. O da aleyhisselatü vesselamdan fitne ile ilgili hadisleri bahsetti ve Çıkacak olan fitnelerden bahsetti. Ve bu fitnelerde işte Hani Ali radionun dönemindeki olan savaşlarda, sahabe savaşında İşte bu gibi fitnelerde oturan ayakta olandan daha hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Şeklinde hadisi okuyunca dediler ki sen bizi kast ediyorsun dediler ve tuttular onu öldürdüler. Tabii onu öldürmeden önce yolda da giderken adamın bir tanesi hurma gördü yolda ağacın altında ağzına attı çiğnemeye başlarken biri dedi ki dur bir dakika ne yapıyorsun dedi senin hakkın olmayan bir hurmayı ağzına mı attın? Caiz değil dedi, haram dedi. He ya hemen onu tükürdü, istagfurullahal azim falan, tövbe-i istiğfar. Orada çok pişman oldu, ben nasıl böyle bir hata işledim. Basit bir hurma yani böyle yerden yerken. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra işte Allah'ın takdiri işte bunlar olacak ya, bir domuz görüyorlar tutuyor, bir tanesi domuz öldürüyor. Domuzu öldürdükten sonra kısa bir müddet sonra bir Hristiyan geliyor diyor ki, ya niye benim hayvanımı öldürdünüz? Sen kimsin falan filan konuşurken Hristiyan olduğunu bahsediyor. Ha, kusura bakma bu senin mülkün müydü? Sana mı aitti? Kusura bakma kaç para? Biz yani senin malın da yani ceza şey yapamayız, zarar veremeyiz tutuyorlar onun parasını ödüyorlar. Aceb bir siyasetleri vardı kardeşler. Halen de böyledir. Yani bakıyorsunuz dinin en basit olayını çok büyütüyorlar ama dinin en yüksek noktasını Müslüman kanında ise çok rahat ne yapıyorlar davranabiliyorlar. Tutuyorlar orada, domuzun parasını ödüyorlar. Daha sonra Habbab'ı şey yaparken, Usame'nin oğlunu, orada işte o hadise binaen, tabi ona soruyorlar, sen Ali ve Osman hakkında ne diyorsun, tekfir ediyor musun, hayır deyince bu mürtedi öldürün diyorlar. Ve Fırat nehrinin kenarında onu boğazlıyorlar, kesiyorlar. Onu öldürüyorlar, hanımını da öldürüyorlar, bebeği de çıkarıp fırlatıyorlar. Bunlar hepsi mürtet diyorlar. Kafir bunlar, haşa bunların hiçbir şeyleri, ihtiramları yok. Bunu öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Hatta şehit etmeden önce diyor Allah'tan korkun diyor. Az önce diyor birisi diyor bir hurma yedi ondan sonra biri uyardı ağzından attı. Bir domuz öldürdünüz, tuttunuz parasını ödediniz. Ya bir domuz kadar da mı diyor sahabenin sizin yanınızda kıymeti yok. Kes lan sesini mürted adam sen çok konuşuyorsun diye. Orada ne yaptılar onu şehit ettiler. Böyle bir mantık taşıyor bunlar kardeşler. Böyle bir siyaset taşıyorlar. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam bunların hakkında yani bunların yani ifsad edecekleri ve bunların öldürüleceklerini ve öldürmede de ecir olduğunu ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam e, bahsetti. Ve bu şekilde tabii dediğim gibi da yani ve Ali radiyallahu anh bu olayı da duyduktan sonra artık dedi ki yani bardak taştı ve onlara karşı ordu çıkardı. Normalde e, bir ordu hazırlamıştı fakat bunu ne yaptı? bıraktı onlara yöneldi çünkü bunların artık zararı çok büyüyünce bunları artık yani temizleme zamanı geldi dedi ve onlarla savaşmaya çıktı. Hatta savaşmadan önce dediğim gibi hani çok uyarılarda bulunduğu, nasihatler et, etti. Kendisi de onlarla münakaşa ettiği, ikna etmeye çalıştı. Genel anlamda inat ediyorlardı. Son savaşmadan önce de Abbas'ı radıyhullanı gönderdi onların arasına. Git bunlara nasihat et dedi. Gittiği zaman 6000 kişi insan vardı. Hatta içeri girdiği zaman muaskere yanında sahabe var. Diyorlar ki işte biz girdikten sonra baktık ki bunlar gece vakti falan uyumuyorlar. Nasıl bir ibadet? İşte teheccüt namazı, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. İşte anlarında secde izi olmuş, nasır tutmuş. Ayakları şey dizleri falan ibadetlerine çok düşkünler. Hani diyor sizden biriniz namazını onun namazı yanında basit sayar. Yani ibadete düşkün insanlar tabii Abdullah bin Abbas soruyor, ne oluyor size? Niye böyle yapıyorsunuz? Onlar da diyorlar ki işte Ali kafir oldu. Çünkü hakem olayını kabul ettiği, hüküm Allah'a aittir. Maide'nin 4. ayeti okudular. Ve itirazda bulundular. Peki Peki genel anlamda yani itirazlarınız nedir? Bana nokta nokta söyleyin ve ben de size izah edeyim dedi. Dediler ki üç tane itirazımız var. Birincisi Ali dediler hakemi kabul ettiği insanlardan bir hakemi kabul etti ve Hakim olan Allah'tır Celle Celaluhu Dolayısıyla bu noktada Büyük bir sorun gördük İkincisi dedi niye Ali dedi savaşırken bu fırkalara karşı Yani bunların Müslüman Gördü de Şey yaptı mallarını almadı Eğer Müslüman görüyorsa niye savaştı, Müslüman kanı döktü Eğer bunlar kafirse niye bunların mallarını ganimet olarak almadı Kastı Talha Zübeyr Hz. Aişe tarafı bir de daha sonra Muaviye tarafı Tam dedi başka itirazınız nedir? Üçüncüsü de dedi, niye Ali dedi, bu hakem olayında onu hilafetten azlettiler, o da kabul etti böyle bir şeyi, eğer ki o Müslümanlara halife değilse o zaman kafirlerin halifesidir. Şu mantığa bakın, nasıl bir mantık yürütüyorlar. Başka var mıdır dedi, itiraz ettiniz, yok dediler, bu üç tanesidir. O zaman teker teker, ey ki bunların cevabını verirsem, siz bu dalaletinizden çıkacak mısınız dediler, dediler ki Evet. Tabi ondan önce dedi ki bakın ben size hayırlı olan insanlardan geliyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yanından geliyorum dedi. Vallahi onlar sizden daha çok Allah'tan korkuyorlar. Sizden daha çok İslam'ı tanıyorlar. Sizden daha çok ilimli insanlardırlar. Ve dikkat ediyorum aranızda yani sahabe falan yok. Aranızda bir alim bir insan yok yani böyle elle tutulacak bir insan yok. Aslında bu bile onların... Yani yanlış yolda olduğunun bir alametiydi Yani aralarında yani sahabeden kimsenin olmayışı. Bu da yine günümüzde haricilere baktığımız zaman ellerinde böyle elle tutulacak bir alimleri yok. İtiraf edilen, gerçekten elle tutulacak bir alimleri yok. Çünkü alimleri görüşlerini kabul etmedi zaten tekfir ediyorlar, hemen dışlıyorlar. O yüzden alim falan diye etraflarında kimseyi tutamıyorlar. Dedi ki birincisi, birinci itiraz dediniz ki işte Niçin? yani bunları Müslüman hükmetti ve savaştı er ki kafir değilse niye savaştı Eğer kafir niye mallarını ganimet almadı dedi ki Peki siz Ayşe ömü müminin olan Ayşeradallahu anha'ya hanginiz kabul eder dedi payına yani cari olarak alırsınız dedi er ki derseniz ki bunlar kafir diler Dolayısıyla Haşa Ayşe'yi de alırız derseniz Haşa kafir olursunuz çünkü Ayşe Ummul mü'minindir yani mü'minlerin annesidir. Siz kafir derseniz, aha Ummul mü'minin Ayşe vardı onların arasında, o zaman burada ne yaptınız? Yani cari olarak alacak olursanız kafir olursunuz. Ama eğer ki hayır müslüman ise o zaman siz neye binaen yani bunları aldınız? Aralığında Ayşe var yani Ummul mü'minin Haşa bu, yani siz alacak olursanız Cariye diye haşe, bu şekilde bakarsanız meseleye kafir olursunuz. Hayır müminlerin annesi değildir. İrtidat etti diyecek olursanız da yine kafir olursunuz. Çünkü allah Teala onu Ummul müminin diye ne yapmışlar? Adetmişler. Tabi cevap vermediler. Cahil insanlar. Çünkü haricilerde cehalet hakimdir. Bundan çıktın mı dedi? Evet çıktın dediler. İkincisi dedi, hakem olayına itiraz ediyorsunuz. Peki allah Teala demiyor mu? Hani eğer ki karıyla koca arasında sorun çıkacak olursa birbirine zıt nakızlardır. Yani ne? Birbirini iptal eden, birbirini bozan iki şeydir. İslam ve şirk. Bu, bu erkek tarafından bir hakem gönderen, kadın tarafından bir hakem gönderen eğer ki bunlar hayır istiyorlarsa Teala aralarını bulacaktır. Size soruyorum dedi. Eğer ki hani bir kadın budosunda yani fercinde bu ihtilafta bir, yani bunlar ne? İkisi bir arada olur aynı zamanda. Yani hem İslam ve şirk beraber. Ki anlaşmazlık bitsin diye bir hakem tayin ediniyorsa niçin ümmetin kanların dökülmesinde bir hakem tayin edilmesin ki? Eğer bu basit olayda hakem tayin ediniyorsa hatta dediği başka bir meselede hani mesela ihramlı olan bir kimse avlanamaz. Eğer avlanacak olursa Allah-u Teala diyor ki bir hakem seçin diyor o avlandığı şeyin kıymetini takdir etsin ve onun karşılığında keffaret ödesin. Yani onun parasını ödesin. Yani basit bir hayvan bile, bir tavşan bile öldüreceği zaman bir yani hacı bunu bir hakem tayin edecek, kıymetini belirleyecek ve ona göre cezasını kesin, yani ödeyecek. Orada hakem tayin edin demiyor mu? Evet. Peki niye bu basit olayda hakem oluyor da ümmetin kanların durmasında hakem niçin olmuyor? Çıktın mı bu meseleden de dedi, kabul ettiniz mi dediler, evet kabul ettik. Üçüncü itirazları işte niye Ali'nin Radan'ın hilafetten tenezzül etti? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasında anlaşmaya otururken müşriklerle dedi ki yaz Ali işte bu Muhammed Resulullah aleyhisselam yani peygamber Muhammed Resulullah'ın işte Kureş'lerle olan bir anlaşmasıdır diye yazdırdığı zaman orada İbn Mesud itiraz etti, müşriklerden o zaman, itiraz etti dedi ki eğer ki biz seni Resulullah diye, Allah Resul diye kabul etmiş olsaydık zaten iman ederdik. Seninle savaşmazdık, biz seninle yani iman etmediğimiz için seninle savaşıyoruz, böyle olmaz. Yaz Abdullah'ın oğlu Muhammed dedi, biz seni Peygamber kabul etmiyoruz. Ali s.a. de Ali'ye dedi ki sil dedi, silmem ya Resulullah dedi. O zaman bana göster dedi, Ali ona gösteriyor, aleyh s.a. okuma yazması yoktu, Resulullah sözünü Tuttu parmaıyla ne yaptı? Islattı ve oraya ne yaptı? Kendisi sildi. Burada dedi aleyhisselatü vesselam, ismini oradan silmekle, Resulullah diye silmekle peki Allah'ın Resulünden çıktı mı dedi? Resul yani peygamberliği bıraktı mı? Yok dediler. O zaman Ali de Müslümanların kanların durması için tamam beni halife olarak tamam addetmeyin, yazmayın diye böyle dedi diye halifelikten çıktı mı? Tabi sustular bir şey diyemediler. Peki bundan da çıktık mı? Çıktı. Çıktın. Peki niçin daha hani bu dalaletinizde devam ediyorsunuz? 2000 kişi tövbe ettiler. Diler ki gerçekten biz yanlış yapmışız. Allah bizi affetsin falan filan. 2000 kişi tövbe ettiler. 4000 kişi yine kabul etmediler, itiraz ettiler. Ve daha sonra tabi e, bunlar inat edince Ali Raden onlara savaşa gitti. Tabi o savaştan önce de yine uyarılarda bulundu, çekip gidenler oldu, dağılanlar oldu, bin kişi kaldı. Bu bin kişi de ölümüne yemin ettiler, savaşa girdiler. Ali bunların savaşında hiç kimseyi bırakmadı. Sadece yani 6-7 kişi ve 8 kişi kurtuldu, gerisi hepsi öldürüldüler. Ve Ali yani şinden de ordusundan da sadece toplam 6-7 kişi şehit oldu. Yani kurtulan harici kadar kişi şehit oldu. Onun safından geri kalan yani hariciler hepsi tükendiler. Daha sonra tabi bu kaçanlar dağıldılar yine hariciliklerini ne yaptılar? Yaydılar. Yani bu şekilde tabi yani şey yaptılar Ali Radyo'nun döneminde böyle bir dönem geçirdiler ve sonra yine çoğaldılar. Sonradan da Ali Radyo'nun hülyesinde öldürenler de onlardı. i̇bn Mülcim'di. i̇bn Mülcim ne yaptı? Gitti onu şehit etti. Hatta üç kişi yeminleştiler. Biri Ali Radyo'nun öldürecekti. Bir tanesi Muaviye radıyallahu öldürecekti. Bir tanesi de Amr ibn al-As'ı öldürecekti. Yemin ettiler, bunlar dediler yani ifsadın haşa başı, mürtetlerin ileri gelenleri ve bunları öldüreceğiz diye yemin ettiler. Ali radıyallahu şehit oldu. Amr ibn al-As yaralandı. Muaviye radıyallahu da namaza gitmedi. O gün hastaydı. Başka bir imam gönderdi. Tabi onu tanımayınca gitti o yanlışlıkla imamı öldürdüler. Öldürdü o harici. Ve Ali radıyallahu anh, sabah namazına giderken ne yaptı? Onların suikastına uğradı. Bu şekilde şehit oldu. Radıyallahu anhu düşünün. Ümmetin o zamanki en hayırlı olan insanıydı. Ümmetin düşünün. O anda o zaman yaşayan en hayırlı insanı kim diye? Ebubekir gitmiş Resulullah'tan sonra Ebubekir vefat etmiş radıyallahu. Anh. Ömer vefat etmiş, Osman radıyallahu anh, vefat etmiş. Kim kalmış? Ali radıyallahu kalmış. 4.'cü ve düşünün en hayırlı olan kimseyi ne yaptılar? Şehit ettiler ve bu şekilde devam etti geldi yani. Azaldılar, çoğaldılar, zayıfladılar, düştüler. Bunların kardeşler özellikle şu sıfatları vardır. Bunlar ibadetlerde <gülüyor> mübalağa yapanlar ve salih olarak yani salih insanların halleri vardır bunlarda fakat cahil oldukları için ibadet onlara maalesef o yani yanlış şeylerinde engellemiyor. Bu ve hadis Buhari Müslim'inde geçen hadiste yahkiru hadukum salata ve ma'a, maa sizden biriniz namazını onların namazı yanında orucunu olan orucu yanında hakir görür diyor. Çok basite sayar. O kadar çok ibadete düşkünler yakraunal Kur'an'a la yujawizu taraqihim Kur'an-ı Kerim'i okurlar fakat boğazlarından aşağı inmez. Bunun manası nedir? Yani fıkhetmezler. Kur'an-ı Kerim'i oku okurlar fakat biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Şimdi günümüzde mesela Kur'an-ı Kerim'in kafasına göre yorumlayanlar ne yapıyorlar? Sapıtıyorlar. Maliciler nasıl sapıttılar? Yani fıkhetmeden Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Sofiler nasıl sapıttılar? Birincisi Kur'an-ı Kerim'in tefsirini pek okumazlar. Şeyh ne anlatırsa kıssa olarak onu anlatırlar, ikincisi okuyacak olsalar yani fıkhederek okumuyorlar maalesef. Şeyh onlara ne anlatıyorsa saftırarak Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor, onlar da o şekilde alıyorlar. Rabıta dersin diyorlar ki Rabıta bizim delilimiz var, Kur'an'dan, sünnetten saptırıyorlar mesela. Yani bunlar yani ilim almadıkları için, sahip bir ilim okumadıklarından dolayı ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim diyor buradan aşağı inmez. Yani Kur'an-ı Kerim'i fıkh etmiyorlar. Nasıl anlaşılması gerekiyor, nasıl amel edilmesi gerekiyor? Bunu anlamıyorlar. Ehli sünnet ve cemaati diğer fırkalardan ayıran en önemli özelliği nedir? Ehli sünnet ve cemaat, Kur'an'ı ve sünneti. Yani Kur'an'ı anlarken sünnetin tefsiriyle, yani Kur'an'ın tefsiriyle, sünnetin tefsiriyle, sahabenin tefsiriyle o şekilde anlarlar. Yani İslam'ı sahabe-i kiram tabiin, etbat tabiin gibi almaya çalışırlar ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyan ettiği şekilde dini alınlar. Fırkalardan, diğer fırkalardan ayıran özellik budur. Diğer fırk fırkalar ise genelde akıllarını, işte hevalarını, şey yapıyorlar, Kullanıyorlar ve sapatıyorlar. O yüzden diyor Kur'an-ı Kerim buradan aşağı inmez, yani fıkh etmezler. Evet, Cunlub bin Abdullah el Beceli diyor ki onların yanına girdiğimiz zaman diyor onları da diyor aynen ağrı uğultusu gibi diyor Kur'an'dan böyle şey yaparlardı diyor. Kur'an-ı Kerim'i o kadar okurlardı ki diyor, sanki ağrı uğultusu vardı diyor, o kadar ibadet edenlerdi diyor. Tabi dediğim gibi, bu ibadet başlı başına insanı kurtarmaz. Sofilerin de mesela çok ibadetleri var. Fakat Sofi'nin ibadeti onu kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Dolayısıyla haricinin de şiddetli ibadeti var normalde. Fakat bu ibadet insanı sapmadan kurtarmaz eğer ki istikamet sahibi olmazsa. Evet ikincisi, din konularındaki cahillikleri diyor. Ve alimlere karşı baş kaldırmaları. Hani Abdullah bin Abbas da gittiği zaman dedi ki ''Vallahi ben sizin size en hayırlı olan insanların yanından çıktım geldim.'' Yani sahabelerin yanından geldim. Ve dikkat ediyorum ki sizin aranızda yani ne sahabenin ileri gelenleri var ne de bir tane dahi sahabe yok. Aranızda bir alim elle tutulacak ne bir alim var tabiinden ne de sahabeden hiç kimse yok. Niye? Çünkü yani kendileri hevalarına tabi oldukları için etraflarında alim kalmıyor. Ve sapıtmanın yani büyük sebeplerinden bir tanesi de, alimlerin peşinden işleridir. Bugün mesela devlet cemaatinin de yani yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de buydu yani, etraflarında alim bırakmadılar. Hangi alim önce eğer ki onların biraz övdüyse, biraz onlara güzel baktıysa onu ne yaptılar? Yükselttiler. Ne zaman ya bu noktada hata yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diye onlara itiraz ettiyse hemen başladılar. Bu zaten mürtettir. Bu zaten haindir. Bu zaten hasuttur. Bu zaten istihbaratla çalışıyor. Bu zaten şöyleydi, böyleydi diye ne yaptılar? Kötülemeye başladılar. O yüzden Adim Mesud'un etraflarında Adim kimse kalmadı. Evet. İbn Hazm onla diyor ki: "Eslaful haricî kanu araban" diyor. Yani bu haricilerin diyor geçmişi diyor Arabi kimselerdi diyor. Bedevi kimselerdi diyor. Biliyorsunuz bedevinin kişi bedevi kişide cehalet çok olur. Bir de sert yapısı onur diyor. Faqara'ul Kur'an'ı min qabl en yetefeh fi's-sunneti's-sabitah er-Rasulillahi sallallahu aleyhi Resulullah'tan gelen sabit sünneti tanımadan diyor Kur'an-ı Kerim'i etmeden okudular diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okurken bunu fıkhetmen için yani sahabe nasıl tefsir etmiş, değil mi? Tabiin nasıl tefsir etmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl gelmiş? Bunun fıkhını iyi bilmek lazım. Yoksa insan مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأَيْهِ فَقَدْ كَفَرَ Kim kafasına göre Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederse kafir olur. Dolayısıyla kafasına göre insan Kur'an-ı Kerim'i tefsir edemez. Yani İslam'da bize nasıl tefsir edilmiş, Resulullah nasıl tefsir etmiş, Sahabe-i Kiram nasıl tefsir etmişler, Tabi'in nasıl tefsir etmişler bu önemli. O yüzden bunlar da diyor Kur'an-ı Kerim'i fıkh etmediler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini de öğrenmediler dedi. Evet ve lem yekun fehim ahadun min al-fuqaha'i aralanda fakih kimse yoktu la min ashabi ibni mesud ve la ashabi umar ve la ashabi ali ve la ashabi ayse ne Abdullah bin Mesudun ne Ömer'in radiyallahu anhu ne Ali'nin ne Ayşe radıyallahu anhum cem'an bu buyuk sahabelerin diyor talebelerinden kimse yoktu diyor ne onlar vardı ne de onların talebelerinden yani onlardan ilim almış sahih ilmi almış olan Alimler yoktu diyor. Alim olmayınca da ne olacak? Sapıtacaklar tabi. Evet. Ve hatta kendileri yani bu mesela hariciler Ali'ye geldikleri zaman zannediyorlardı ki ondan daha çok İslam'ı biliyorlar. Ondan daha çok adildiler. O yüzden ne diyorlardı Ali'ye? Lein اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ وَلَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer ki şirk koşarsan ey Ali senin amellerin boşa çıkar ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Ya be hey cahil adam sen Ali radıyallahu daha mı iyi dini biliyorsun? Hani bu fırkalara karşı nasıl davranması gerekiyor, neler yapması lazım? Daha mı iyi sen iyi biliyorsun? Ama cahil akıllarıyla ne yapıyorlardı? En büyük animi bile direk siliyorlardı. Zaten zul huve-i sırada böyleydi. Aklını çok beğenmiş bir cahildi. Hem heva sahibidir hem de cahil yani aklını çok beğenmiş bir cahil olunca Geldi Sattı Vesselam'a ne dedi? Taksimatını adil bulmadı, haşa sanki kendisi çok adil. Taksimatı çok iyi biliyor. Yani İbn-i Teymi Rahimullah diyor ki burada zannetti ki onun mantığı aklı, haşa Resulullah'ın aklından çok daha ileride. Ve haşa Resulullah'tan daha müttaki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa takvalı davranmadı, hassas davranmadı. Kendisi daha takvalı zannetti. Hariciler de kardeşler? Şeytan genelde bu yönden yaklaşır ibadetleri yapmış oldukları bazı amelleri onlara süsler zannederler ki dünyada en müttaki insan benim. Hatta Abdülmelik İbn Berwan diyor, bir tane harici geldi benimle diyor tartışmaya başladı. Düşünün o zaman halife. Benimle tartışınca diyor neredeyse kalbim ona meyledecekti ve, de, ve kendi kendime dedim ki Allah hanım cennet sadece bunun için yaratılmış. O kadar güzel söz kullanıyor. Ve hatta dedim ki yani Allah Hanım bize karşı savaşılması, cihad edilmesi lazım. Bunlardan önce aslında bize karşı cihad edilmesi lazım. Daha sonra diyor allah Teala diyor bu fikirlerimi yok etti dedi. Etkisinden kurtuldum. O kadar dedi güzel konuştu. O kadar kendisini böyle abid, müttaki gibi böyle gösterdi. Hatta bunlarda da bir kıssa var diyorlar. Yani bu tekfirde aşırı giden iki tane harici Kabe'ye gidiyorlar. Tam işte tavaf falan ibadet ederken. Böyle oturuyorlar Kabe'nin gölgesinde dinlenirken bir tanesi derine diyor ki ya görüyor musun bu müşrikleri diyor nasıl ibadet ediyorlar nasıl şey yapıyorlar bunların hepsi boş. Bunlar hepsi amelleri batıl olacak. Bunların hepsi boş. Cennete girmeyecekler bu halde ölürlerse. Bu sefer yanındaki dedi ki yani Allahu Teala genişliği yerlerle gökler gibi olan bu cenneti bir tek bir sana bir de bana mı yarattı? Ben senin dinini bırakıyorum dedi, senin mezhebini bırakıyorum. Oradan ne yaptı? Ayrıldı. Yani düşün o kadar hacılar var, binlerce günümüzde milyonlarca gidiyor. İki tanesi oturmuş görüyor musun? Yazık bu müşrikler işte. Şöyle ibadet ediyorlardı ama ibadetleri boştur diye şey yapıyor. Evet genel anlamda bunlarda bir cehalet hakimdir. Zaten genelde sapıtan kimseler cahillikten ve takvasızlıktan genelde de sapıtıyor. O yüzden ilim kardeşler çok çok önemli. İlim öğrenmek. Ve özellikle de hangi ilmi rastgele ilim de değil de ehli sünnet ve'l cemaat'in menhecini öğrenmek. İlmi öğrenirken Kur'an'ı ve sünneti selefin anladığı şekilde öğrenmek. Ona göre şey yapmak. Yoksa Kur'an-ı ben açayım, okuyayım, ondan sonra mana verin. Bu caiz değil. Allah korusun. Küfre bile insan girer. Menfessere'l bir biray fakat kâfir diyor Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'i kafasına göre tefsir eden kafir olur. O yüzden Kur'an-ı Kerim'inde Kişi aklına göre konuşamaz. Sünnette aklına göre konuşamaz. Bir mesele olduğu zaman bence bu böyledir. Evet ahi teyemmüm edebilirsin. Şu abdest yapabilirsin caiz. Bakıyorsunuz yani bir şey bilmeyen bir insan ahkam kesmeye başlıyor. Ya da hatta şöyle yapıyor. Adam belki bu noktalarda aciz olduğunu görüyor. En basit bir meselede abdest meselesinde, namaz meselesinde, teyemmümde işte çoraba mest meselesinde diyor ki bilmiyorum, dur hocaya soralım. Niye yanlışa düşmeyenin? Ama tekfir meselesi olduğu zaman çok rahat bir şekilde şu kişi kafirdir. Bu lider kafirdir. Bu grup küfre girdi. Çok rahat bir şekilde ne yapıyor? Koca bir grubu binlerce mücahide beraber bir anda tekfir edebiliyor. Subhanallah senin takvan bu çoraba mest meselesinde çok oradan müttakidin. Allah'tan korktun da aklına göre fetva vermedin. Niye peki bu tekfir gibi çok önemli hassas olan bir noktada nasıl? Rahat rahat konuşabiliyorsun. Bu nedir kardeşler? Şeytanın bir tuzağıdır. O yüzden yani bu noktada da uyarmak istiyorum hani direkt hem kendime hem bütün kardeşlerime bu tehlikeli bir noktada şeytan buradan yanaşmamanı. Ve maalesef bu hata biliyorsunuz ben Türkiye'de de bu işlere çok girdim, bu meseleler çok vuku buldu, çok soru soranlar vesaire yani senelerce bu şeylerle geçti yani. Dediğim gibi adam en basit meselesinde gelip soruyordu fakat iman, küfür meselesinde gelip sormuyor hatta direkt tekfir de ediyordu. Diyor ki Musa hocam zaten müşriktir ama şu noktada bir istifade edelim, geliyor mesela evlilikle ilgili soruyor. Subhanallah ben biliyorum tekfir ediyor beni ona rağmen gelip ne yapıyor? Evlilikle ilgili soru soruyor. Yanlış yapmayın. Niye peki iman, küfür meselesinde yine sormuyorsun? Ben demiyorum bana sor ama sor, ulemaya sorarsan sapıtmazsın ama birçok noktada maalesef bakıyorsun. Hafasına göre ahkam kesiyor, tekfir ediyor, bilmem ne yapıyor. Ve gerekirse mesela şeye kadar da gidiyor yani. Kanını dökmeye, malını anmaya Allah korusun. Üçüncüsü bunlarda kuvvet, şecaat vardır. Sertlik vardır. Ve savaşta da savaşçı insanlardır. Yani böyle bir hasletleri var. Birçok kişi de zaten yani haricilere aldanmasının sebebi de savaşçı olmaları artı medyayı da çok güzel kullanmaları. Bundan da ne yaptılar? Birçok kişiyi kendi saflarına çektiler. Fakat gidip yani gerçekle yüz yüze kalınca çıkmak iste, istediler. Bir kısmı da bir kısmı tabii çıkamadılar. Ya hapse atıldı, ya öldürüldü, ya yani değişik değişik şeyler oldu ya da kaçabilen de tabii kaçtı. Yani bunu çok iyi kullandılar. Yani cesur olarak savaşıyorlar. Çünkü öyle inan, inanıyor. Yani Ali Ali'yi öldüren bir insan pişman değildi ve pişman da olmadı. Hatta İbn-i Mülcim, en son Öldürüleceği zaman kısas olarak Ali radıyallahu anh dedi ki eğer ki ölürsem dedi onu öldürün dedi. Dediler öldürelim mi? Hayır dedi. Ölürsem dedi o zaman onu öldürürsünüz dedi. Ali radıyallahu anh ne zaman vefat ettiği o hançer etkisiyle ondan sonra Hazreti Hasan ne yaptı? O hariciyi tam öldüreceği zaman ağlamaya başladı Öbni i Mülcim. Etrafından dediler ki sen ölümden mi korkuyorsun? Niye ağlıyorsun? Hayır dedi benim dilim sürekli Allah'ı zikrediyordu. Benim dilim şu anda bu ibadetten mahrum olacak. Artık duracak yani. Bundan daha, daha fazla hani şey yapamayacağım. Adamın korktuğu yok yani. Hani beni öldürseniz de ben zaten cennete gireceğim diye öyle ne yapıyor? İman ediyor. Hatta Huzeyfe radıyallahu şey yapınca bu Nehravan savaşında birisine vurduğu zaman o şey diyor. Fistu bil cenneti ve rabbil kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun cenneti kazandım dedi. Nehravan'da öldürülürken. Muzeyfer radıyallahu dedi ki sen öldüğün zaman akıbetinin yani cehennemde nasıl yanacağını o zaman göreceksin dedi. İtikadında yani müslümana karşı savaşırken öldürürken öldürürse cennete girecek. Dolayısıyla niye korksun nasıl ki yani Müslüman müslümanda cesaret varsa bu adam da böyle yani itikat ederken o yüzden müslümanlara karşı çok da cesur savaşıyorlar çünkü diyor ki mürtettir zaten öldürsem ecir kazanıyorum öldürürsem de zaten cennetlik olacağım. Evet Ali Seyyid Hasanım diyor ki ele <gülüyor> innehu sayahrucu min ummati aqwam ashidda ahda ummetimden bazı kavimler çıkacak bunlar şiddetliler kuvvetli dinler demir gibi insanlar diyor. Evet. Zaliqatan alsinatuhum bil Quran Quran kerimi okudukları zaman yani yorumladıkları zaman etkilenler o kadar güzel söz söylerler ki başka hadislerde yaquluna min kavli khayr el yani bu insanlar arasında mahlukatın arasında peygamber yani Mahlukatın arasında en güzel söz söyleyenin sözünden söylerler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden getirirler. Ayet, hadis çok güzel böyle edebiyat yapanlar Ama la yücevzi yüterakihim, bundan aşağıya inmez, fıkh, fıkh etmezler. Ela fe izha ra'ytumuhum Ne zaman onları görürseniz onları ne yapan Öldürün. Sümme izha ra'ytumum fe onları yine görürseniz yine öldürünüz. Fen me'ecuruhu Onları öldüren diyor kimdir, ecir sahibidir, İmam Ahmet rivayet ediyor ve yani ulema diyorlar ki bu hadis Müslim'in şartlarına göre yani sahi olan bir hadistir. Başka özellikleri kardeşler, bunlar kendi aralarında çok çabuk ihtilafa düşerler ve ihtilaf neticesinde de parçalara bölünürler çünkü biliyorsunuz tekfir meselesine cahil bir şekilde giriyorlar ve illaki ihtilaf olacak, beşer çünkü ihtilaf eder. Bu ihtilaflar neticesinde de hemen ne yapıyorlar? Biri diğerini tekfir ediyor, biri diğerinden ayrılıyor. Akidesini sakat görüyor ve parçalanıp gidiyorlar. Ee, <gülüyor> aleyhisselatü vesselam onları bahsederken diyor سَيَخْرُجُوا قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَنْ اَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاوُ الْأَحْلَامِ Yani son zamanlarda diyor, yaşları genç. Genelde yani küçük yaşta olacaklar. Ve akılları da hafif olacak. Yani burada yaşları genç. Ve akılların hafif olması genelde yani çocuk yaşta daha genç olan kimseleri, yeni olan kimseleri kazanmaları. Genelde onları kendi safına geçiriyorlar. Ve dikkatliyseniz de devlet burada çok şey yaptı. Yani. Biraz anlatıyor bilmeyen bir insan, aa kafir oldu bu gruplar diyerek hemen hak görüyor ve onların safına ne yapıyor? Geçiyor. Akılları ise sefih insanlar, normadani, fakih olan kimseler değil diyor. يَقُولُونَ min خَيْرِ قَوْلِ بَرِيَّا Yani en hayırlı insanın sözüyle söylerler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini getirdiler. Ama la yücevüzü imanum hanacirehum, boğazlarından iman diyor, aşağıya inmez diyor. Ali radıyallahu anh döneminde tabii fırkalara bölündüler. Daha sonra yine çoğaldı o fırkalar. El muhakkime, el zarika, el necedat, el safariye, el el acaride, el saalibe ve buna benzer bir sürü fırkalar oldu. Ve halen de tabii böyle fırkaları var. Yani fırkaları da bölünüyorlar. Bir ara kendi aralarında da fırkalaştılar, parçalandılar. Hatta bazıları bazılarını tekfir etmeye başladı, bir kısmı bir kısmını öldürmeye başladı. Onların arasına da ne oldu? O şey düştü yani. Evet, başka bir sıfatları yaktuluna ehlel islam ve yadun ehlel evsan. Putperestleri bırakanlar İslam ehliyle ne yaparlar? Savaşırlar. Bazı bölgelerde kardeşler resmen nizamı bıraktılar. Nizam aşırı kafir olanlar, Şiaları bıraktılar, Rusya'yı bıraktılar, PKK'yı bıraktılar, gittiler mücahitleri öldürdüler. Halen de burada bazen ne yapıyorlar? Bunlardan bu bölgelere gelenler bakıyorsunuz ki şeyleri bıraktılar, azılı kafirleri bıraktılar, hatta esirleri bile bıraktılar. Kadın, çoluk, çocuk kardeşlerini esarette bıraktılar, geldiler burada maalesef mücahitlere suikastlar yapmaya başladılar. Hatta bu son olaylarda daha mı olayında da biliyorsunuz, nizam onlara yol açtı ve oradan saldırıya geçtiler. Evet, kardeşler ders uzun sürüyor. Yani bu kadarla inşallah iktifa edelim. Yani kısacası kardeşler bunlardaki var olan haslet, ilim, ilmi almazlar. Evet yani ilimde basit insanlarlar. Ondan sonra genel anlamda işte kafirleri bırakıp Müslümanlara yönelirler. Müslümanların kanlarının dökme noktasında çok meseleyi hafife alınlar. Etraflarında alim olmaz. Alimleri çok çabuk bir şekilde dışlarlar. Kendilerini sanki yani Allah'ın seçmiş olduğu kullar olarak görürler. Sanki cennet onlar için yaratılmış. Dolayısıyla tekfirde de çok aşırı bir şekilde giderler. Yani Müslümanları samimi ne kadar yani düşünün saha bile olsa tekfir edecek duruma Düşenler hatta o kadar aşırı gidenler oldu ki yani haricilerden mesela kafir olanlar var. Normalde kafir değiller. Ehli sünnet onları genel anlamda tekfir etmiyor. Bazı ama alimler tekfir ediyor. Bunlardan bazı fırkalar kafir oldular. O fırkalar da niye kafir oldular? Çünkü Hazreti Yusuf'u bile şey yaptılar. Tekfir edenler oldu. Bazıları da Yusuf e, suresini inkar ettiler Kur'an-ı Kerim'den. Hani nasıl oluyor da? Haşa dediler, tağutun yanında görev aldı, orada işte ee, tağutun yanında çalıştı, işte küfür kanunlarıyla hükmetti, bilmem ne yaptı diye böyle bir şey olamaz, iftira. Bu sure yok dediler. Ya da dediler ki, yani Yusuf haşa aleyhisselam bile orada yani şey yaptı, küfre girdi, sonra tövbe etti falan diye. Düşünün yani aşırılık o kadar bir şey ki, Peygamber'e kadar bile dil uzatabiliyorlar. Aynı ذül e gidip Peygamber aleyhisselatü vesselama yani adil ol. İşte vallahi işte bu taksimatla adalet gözetilmedi. Yani denmesine sebebiyet verdi. Velhasıl böyle devam edip gidiyor kardeşler. Özellikle de tabi bu fikirden dikkat etmek lazım. Bazıları hamasi, hamasi davranıyor. Yani buradaki hataları ve bazı cemaatlerdeki hataları görenler, zamanında bazıları devle giderken hataları görerekten gitti. Bu demek değildir yani sen sıcaktan kurtulmak için kendini fırına atman yanlıştır yani. Ve son olarak şu İbn Kesir'in sözüyle bitireyim. İbn Kesir diyor ki şu ayet diyor, haricileri anlatır. Kul hal nunabbihukum bil akhsarina Size amel konusunda en hüsrana uğrayan kimseleri bahsedeyim mi? Ellezine dalla sayyun fi'l hayati'd dunya ve hum yahsabun annahum Onların amelleri diyor dünyadaki koşturmacaları diyor hep boşa gitmiştir. Ve bunlar güzel amel de işlediklerini zannediyorlardı. Bunlar en husranı uğrayan insanlar. Yani ibadet eder, çalışır, uğraşır, hayatını feda eder, malını feda eder. Şey yapar, koşturur, her şeyini feda eder ama sonunda bir bakar ki bütün ameller boşa gitmiş. Cehennemle yüz yüze geldiği zaman eyvah ben ne yaptım diye diyecek. Ha nasıl ki Allah'a şirk koşan bir Sofi, istediği kadar ibadet etse, o ibadet onu kurtarır mı? Kurtarmaz. Çünkü la yagfir, şirke, derken, Dolayısıyla bu adam da mesela zannediyor ki bu nedir? mürtettir, Halkı Müslümanları öldürüyor, mallarını alıyor, kadınlarını şey olarak alıyor yani cariye diye ve hatta işte kocan müşrik sen gel diye boş attırıyor, evleniyor. Bir sürü birkine pü savaşıyor. Bunu da cihat olarak addediyor. İbn Müc'in Müc'imin dediği gibi yani ağladı yani ben Allah'a daha çok zikredemeyeceğim diye. Pişman da olmadı. Bu da güzel amel işlediğini zannediyor ama kıyamet gününde bakacak ki cehennemle yani yüz yüze geldiği zaman bütün ameller boşa çıkmış. Sadece boşa da çıkmamış bir sürü Müslümanın da kanına girmiş, namusuna girmiş, şahsiyetini şey yapmış, tekfir etmiş. Rabbim bizi bu fitnelerden muhafaza eylesin. Bu sapık fırkalardan bizleri muhafaza eylesin. ehli sünnet ve cemaat fırkasından eylesin. Ve akhidu elhamdülillahi rabbil alem.